İmanınızı güzelleştirsin. Vücudunuza sıhhat, gönlünüze afiyet versin. İman kardeşliği nasip etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bozacak amel işletmesin. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Rahmetiyle yargılasın. Razı olduğu kulların arasına katıp, cennetine koyduğu samimi kullardan eylesin. Ve razı olacağı amel işlemeyi hepimize nasip etsin. Hem bize, hem eşlerimize, hem çocuklarımıza, hem de neslimize, hem de yaşamış olduğumuz topluma nasip etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz kardeşlerim. Ne zamanki Müslümanlar dinini bırakıp dünya yaşantısına razı olduklarında öküzün kuyruğuna yapışıp davar güdüp ziraattan veyahut işlerinden, yaşantılarından hoşlandığında maalesef Müslümanlarda izzette, şerefte, haysiyette kalmıyor. Maalesef Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şu aç oburun şu yemeğe saldırdığı gibi Size düşman olanlar da bir gün böyle saldıracak diyor. Allah onlardan razı olsun. Sahabeler, o gün biz az, onlar çok olacak da bundan cesaret alıp mı saldıracaklar diye soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aksine diyor. O gün o kadar çok olacaksınız ki ama bir sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız diyor. Ve Allah diyor, onların kalbinden diyor size karşı olan korkuyu alacak, sizin kalbinize vehen atacak diyor. Vehen nedir? Ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında, dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak. Rabbim kendisine kavuşturmayı hepimize sevdirsin kardeşlerim. Kim Allah'a kavuşmayı isterse Allah da ona kavuşmayı ister. Kim Allah'ı severse, Allah da onu sever kardeşlerim. Allah bizleri sevsin. Rabbim bizlere acısın, bizlere çeki düzen versin. Bir an olsun nefsimize bırakmasın. Biliyorsunuz aleyhisselatu vesselam, Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, kalbimi dininde sabit kıl diye dua etmiştir. Bunlar basit mesele değil kardeşlerim. Hatemül Embiya Enbiya olan son peygamber, son Resul böyle bir dua etmişse bizim bu duayı hiç bırakmamamız lazım. Muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az yetmiş kere yüz kere tövbe istifarda bulunurum diyorsa bizim günde kaç kere kalbimiz perdeleniyor, ne kadar tövbe istifar getirmemiz gerekir bir düşünmemiz lazım. Muhakkak ki kalplerde yorulur. Muhakkak ki kalplerde paslanır. Onun cilası tövbedir. Allah'tan af ve mağfiret dilemedir. Bunlara dikkat edin kardeşlerim. Amellerimizi çoğaltın. Sözünüz değil, ameliniz çok olsun. Varsın insanlar size ne derse desin. Ama siz İslamlığınızı nerede olursanız olun kaybetmeyin. Hangi düşünce, hangi söz, hangi şey olursa olsun... Allah'ın indirdiği nizamın dışında hiçbir şeye boyun eğmeyin. Allah'ın doğru dediğini yapın, geri boş verin. Yeryüzünde bakın, hakkı anlatan, hakkı tebliğ eden kimlerdi? Peygamberlerdi, Resullerdi. Hakkı anlattıkları için başlarına neler geldi deyin. Öldürmeye kalktıklarında, dışladıklarında, işkence ettiklerinde başlarına her şey geldi. Rabbim Allah'tır dediği halde Rabbim Allah'tır diyenin sana saldırıldı. Öyleyse iman edip amelinizden güzelleştirin, davet edin ve sabırlı olun kardeşlerim. Bu dava nurlu bir davadır. Her sıkıntıdan sonra Allah Azze ve Celle muhakkak kolaylık olduğunu söylemiştir. Yeter ki sabırlı olun, yeter ki gevşemeyin, üzülmeyin. Allah azze ve celleden sırt dönmeyin. Unutmayın ayetlerde sabittir. Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede? Onlar denmiştir. Öyle işkence görmüş ki insanlar sıf iman ettikleri için çırılçıplak, kızgın çöme çöle gömülmüşler. Başlarına demir taraklar konmuş, taranmış, sinirleri çıkmış. Rabbim Allah deyip dönmemişlerdir. Testereyle ikiye bölünmüşler, yine de Rablerinden ne yapmamışlar? Dönmemişlerdir. Dinlerinde sebat etmişler ve sabırlı olmuşlardır. Ve cenneti ne yapmışlardır? Hak etmişlerdir. O çileyi çektiler. Bu örnekler bize boşu boşuna ne yapılmadı? Verilmedi kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Eğer sizler ihlaslı olur, amellerinizde güzel olur, İmanınızı artıracak ameller işlerseniz Allah Azze ve Celle sizlere bir bela bir musibet bile verse sizin ihlasınız öne gelir ve Allah size sabır verir. O fitneye ne yapmazsınız? Düşmezsiniz. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı dünyanın en güzel kadınıylandı ama Yusuf Aleyhisselam'ın ihlası sayesinde bu tuzaktan ne yaptı? Kurtuldu. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Her dönemin iyilik, güzellik, refah, çileli dönemleri olmuştur. Ne iyi halinizde gevşeyin, ne de kötü halinizde Allah'a isyan edin. Bunlar kimlerin halleridir? Müşriklerindir. Onlar denize açıldıklarında, fırtınaya yakalandıklarında ne yaparlar? halisane Allah'a dua ederler. Fırtına dindimi Allah'a sırt çevirirler. Bizler inanan insanlarız. Allah Azze ve Celle'ye sırt ne yapamayız? Dönemeyiz. Her halükarda Allah'a hamdü senada bulunmak zorundayız kardeşlerim. Evet. İman derslerine yine devam ediyoruz. Yine mevzumuz imanın artık bir eksilme meseleleri Devam eden rivayette kardeşlerim. Ammar der ki, şu üç şeyi nefsinde toplayan imanın tamamını elde etmiş olur. Yanında az bir malı olup infak eden, kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmayan ve herkese selam veren. Allah kendisinden razı olsun. Bakın, üç tane ayrı amel. Birisi, Malıyla alakalı, birisi kendi meselesiyle alakalı, yani şahsına yapılan bir hakaret, bir tecessüs veyahut bir e, iftira. Üçüncüsü de insanlarla alakalı. E, Heraklus açısını hatırlıyor musunuz bu Bey ki? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan zenginler mi, fakirler mi diye bir soru var. Hangisi? Fakirler, köleler. Artıyorlar mı, eksiliyorlar mı? Giren, çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Bu din hep böyledir kardeşler. İnfak eden de, sadaka veren de, zekat veren de kimdir biliyor musunuz? Ha? Hep fakir, fukaradır. Ne zaman İnandım diyen insanlar zilkirleşmeye başlamıştır. Zekat gider, sadaka gider, infak. Adamların o kadar çok harcama yolları var ki sadakaya, zekata, yani israf yolları diyeyim. Biraz daha ileriye giderek. Ee, sadakaya, zekata, infaka ne olmuyor? Bir de çevre değişiyor, düşünce değişiyor. Av geliyor, eğlenme geliyor, zevk geliyor, araba yarışı geliyor, üst modeller geliyor, ev modelleri geliyor, değişik şeyler. Ha, Bunlar Müslümana lazım mı değil mi oraya girmiyor. Çadır mı kuralım o meseleye de girmiyorum. Ama Ammar'ın dediği söze dönecek olursak yakalamanız için diyorum. Az yanında malı olup da ne yapan? yapan. İşte bak imanın lezzetini bu ne yapar? Alır. Allah hepimize infak etme, sadaka verme, bu hayırları işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Bir de kendisine birisi kadirlik yapsa, o da onun kulağına gelse güçlü olsa ona karşı insaflı davranma her babayitin harcı nedir? Değil. Mesela tepeden bir örnek verelim. Allah reçel ve selamın pak zevcesi Ayşe annemize iftiraya atanan iaşesini veren kimdi? Ebubekir Ebu radıyallahu Demek Mustafa bunu yaptı he, diyor. Ben de bundan sonra artık ona hiçbir şey ne yapmayacağım? Vermeyeceğim diyor. Siz olsanız verir misiniz? Peygamberin hanımı hani isterseniz şahsa indirmeyelim. Hakikaten zor bir amel değil Ben yani Hepimiz kendi nefsimde dahil yani bir kızınız olacak, evlendireceksiniz. Ee, o kızınıza pak biliyorsunuz, tertemiz ona iftira etilacak. Bu basit bir olay mı? Ve siz de o iftira eden adamı besliyorsunuz. Yani onun her türlü ihtiyacını veriyorsunuz. Aleyhisselatü vesselam Ebu Bekir radıyallahu anh'a soruyor. Sen ona bunu niye veriyordun? Ne diyor? Allah için diyor. E niye bıraktı? Ne için bıraktı vermeyi? Nefs için. Öylese devam ediyor. İşte amel bu. Ama ne diyordu? Şu üç şeyi nefsinde toplayan imanın tamamını elde etmiş olur. Anladınız mı şimdi Ebu Bekir radıyallahu imanı tartılsa bütün sahabeye yeterdi sözünü. He? Demek ki o bu ameli ne yaptı? İşledi. Allah ondan razı olsun. Bir de insafı elden bırakmamak ve herkese selam vermek. Biliyorsunuz selamla alakalı birçok dersler işlendi. Kendi açımızdan ele alalım. Şundan şu iki arkadaş, ikisini de çok severim Allah razı olsun. Aralarında en ufak bir kırgınlık olsa ilk neyi keserler? Ha, bunlar demiyorum yani. Bizim Müslümanlar ne yapar? Erdoğan selamı keser. Ne dedi Ammar? Selamı kesmeme. Maalesef selamı Müslümanlar ne yapıyor? Çok hafife alıyor. Halbuki hadis-i şerifte ne diyor? Dilimizde tam metin geliyor. Geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet var size de sirayet etti diyor. Bu kindarlık ve haset diyor. Bu bir yülgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyorum diyor. Dini tıraş eder diyor. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Selamun Aleyküm. Aranızda selamı yayın. Demek ki selama mani neymiş? Anladınız mı hadisin baş tarafından? Kindarlık ve haset. Bu da dini ne yapıyormuş? Tıraş edip geçirmiş. Onun için kardeşlerim, infak etmeyi, Allah rızası için vermeyi ihmal etmeyin. Bir hadis-i şerifte hatırlayacak olursanız, ben açtın, beni doyurmadın diyor Allah Azze ve Celle. Kul diyecek ki diyor, Ya Rabbi sen Rapsın, ben seni nasıl doyurayım? Falan kulum açtı. eğer onu doyursaydın, beni onun yanı başında bulacaktın diyor. Şimdi hakikaten aç bir insanı hiç doyurdunuz mu? Tabii ki doyurmuşsunuz. Müslüman insansınız. Onun duasını hiç duydunuz mu? Bir de karnı tok veya pek yemek ihtiyacı değil veyahut da öğün olarak birbirinizi ısmarladığınız hangi biriniz birbirinize cani gönülden dua ediyorsunuz? He Tolga. Geçen mesela veliye yıkılmış şey. Cani gönülden Allah razı olsun dedin mi? Helal olsun. O zaman bugün yine ısmarlasın Allah. Çok güzel bir kelime. Ama hakikaten aç, düşkün, yani ihtiyacı olan birisine siz bir yedirin, içirin. Yani bir bardak su verin. Bir kuru ekmek verin. Bir dinleyin bakayım. Ayşe annemiz, Allah kendisinden razı olsun, Berile'ye eline bir şey geçtiğinde azatlı kölesiydi. Bunu götür, falan şeye ver, fakile. İyice de dinle dermiş. Ne dua ediyor. O ne dua ederse gelir Ayşe annemize söyler. Ayşe annemiz de o dua eder bir de mistin edermiş. Amelim eksik olmasın diye biliyor musunuz? Allah onlardan razı olsun. Ve Ayşe annemiz ne diyor? Ben diyor ameli çok yüksek şu değildim zayıftım diyor. Hakkımda bir ayet indirileceğini de hiç ummuyordum diyor. Ama daha sonra diyor Allah benim üzerime ayetler indirdi. Ve şöyle şöyle diyor. Nur suresi 11'den 22'ye kadar biliyorsunuz Ayşe annemizden alakalı inen ayetlerdir. Ama demek ki gücün yerinde dahi olsa sana ne yaparsa yapsın ondan intikam almaya ne yapmayacaksınız? Kalkmayacaksınız. Bu da müminliğin neymiş? alametlerinden İşte bu da imanın artma ve eksilmesiyle gelen delillerden bir tanesi olarak zikredilmiştir. Allah hepimize zor bu ameller, Allah taşıyamayacağımız bir yükü bizlere nasip etmesin. Böyle dua edeyim. Hani adamın biri dışarıdan gelmiş, karda kışlayıca donmuş, sobanın yanına gelmiş. Allah'ım ahirette de bizim şeyimizi böyle sıcak yaptın. Yani öbür türlü dua biraz ona doğru gidiyor. İmtihanı kaybederiz de Allah muhafaza işler karışır. Allah taşıyamayacağımız yükü vermesin. Evet. Devam eden rivayette bu rivayet aynı zamanda Bukhari'de de geliyor, Cündüp el Beceri'den geliyor. Bir zaman da Abi'lahmet kardeşimiz bu hadis nerede diye bana sormuştu. Ben de şimdi yerini söylediğimi diye bana tekrar soracağım nerede diye. Biz diyor gençliğimizde Ali sallatin ve yanına geldik diyor ve kendisinden Kur'anı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik ve onunla da diyor imanımızı artırdık. Bugün siz imandan önce Kur'an öğreniyorsunuz diyor. Önce iman öğrenin, sonra da Kur'an'ı öğrenin. Kur'an vasıtasından da ne yapın? İmanınızı artırın diyor. Bu, bu halde gelen rivayette genç topluluğu olarak biz Ali Vesselam'ın yanına geldik. Biraz yanında durunca diyor o bizi anladı diyor. Siz diyor gerideklerini özlediniz değil mi? Gençlik ve yeni evlilik çoğumuzda. Evet dedik diyor. Ve bize öyle özlü şeyler öğret ki. Hani biz çok gelemiyoruz. Aramızda şu şu şu var diye. Ben size şunları emreder. Şunlardan da yasaklarım hadisini hatırlayacak olursanız. Bunun bir kısmı da işte bu. Biz önce neyi öğrenmişiz? imanı İman artar mıymış? Evet. Neyle? salih amellerle. Neyle ne eksilirmiş? Nankörlükle, ihlaçsızlıkla, samimiyetsizlikle, amelsizliklen değil mi? Cehenneme gözünü dikenle. Ama cennete gözünü dikersen, tabi onun da bir bedeli var, değil mi? Mesela İslam diyor bir kor olacak, bir ateş olacak diyor. Öyle olacak ki diyor, o gün diyor birisi dinine sarılsa, Ha dinden bir şey reddetti diye ne yapacaklar? Ona saldıracaklar bidat istiyor diyecekler diyor. İşte o gün diyor her kim benim sünnetime sarılır, onların bidatlarından uzak kalır ve onların saldırılarına karşı diyor sabrederse sizden elli tanesinin ecri kadar ecri vardır diyor. Ama öyle olmuş ki Müslümanlara evde farklı ibadet, insanların içine gittiğinde ne yapıyorlar? Farklı ibadet. Niye? Fitne çıkmazsın. Asıl fitne ne beni? Allah'ın indirdiğinin zıttına bir şey yapmaktır. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü ve önce neyi öğretmiş? İmam. Yerini hatırladın mı? İbn-i 61 demiştim. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Ben sana daha önce 57 demiştim, sen de baktım bulamadım demiştim. 4 hadis ilerideymiş, sonra bulduydum. Demek ki siz bana bir şey sorduğunuzda, ya not etmiyorsunuz, ya onu not ediyorsunuz, bir daha bakmıyorsunuz. O Arkadaş için demiyorum yani. Normal, Türkçesi zayıf kardeşimiz. Evet, devam eden rivayette. Üç şey imandandır. Kişinin soğuk bir gecede ihtilam olduğunda, Allah'tan başka kendisini kimse görmediği halde gusletmesi, sıcak bir günde oruç tutması ve kişinin ıssız bir yerde Allah'tan başka kimsenin görmediği halde namaz kılması. Evet, hadis sahih olarak geliyor. Rivayete baktım özellikle nisnatı zayıf mı diye. Üzerinde çok durmayacağım ama üç şey imandandır derken gelen rivayette bu Hüreyde'den geliyor kardeşlerim. Ee, bu da yapılması hakikaten bir güç olan amellere teşebbüs edip yerine getirip ecrini Allah'tan bekleme hakikaten nedir? İmanın artmasıyla yani imanın güzelliğiyle alakalı olan meselelerdendir ve bunlarda nedir? İmandandır. Bu kişinin soğuk bir gecede ihtilam olduğunda gusletmesi halbuki teyemmüdebilir mi? Edebilir. Sıcak bir günde nafile oruç tutma yerine soğuğa erteleyebilir mi? Erteleyebilir ama sıcak bir günde tutup sabretmesi, ecrini Allah'tan beklemesi bu nedir? İmanın göstergesidir. Yine kişinin nafile ibadetleri ki nafileleri her ne yaparsa yapsın, insanların gizli yapması hani Riyaya sebebiyet vermemek için. Kişinin gizli de tenhada insanlara göstermeden, Amel işlemesi bunlar nedir? İmandandır. Ee, özellikle bu meselenin üzerinde biraz duracak olursak. Kişi neyinin bilinmesini istemez? Direnç, günah. Neyinin bilinmesini ister? Adam bir yüzük bile alsa şöyle duruyor. Değil mi? Saat alıyor şöyle duruyor. Kadın küpe alıyor, şeyle kulağını çıkarıyor şeyle. Yani neyse artık çok ileri gitmi. İyi amelleri de insanlar illa duyurmak için bir zeminle ne yapar? Oluşturur. Mesela riyayla alakalı dersleri hatırlayacak olursanız, öncesi tasarlanmışı var, ibadet yapılırken yapılma var, bir de ibadetten sonra riyah gündem'e gelebiliyor biliyorsun çok değişiktir. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın riayeti tarif ederken ki hadisi hatırlayacak olursanız, kişi namaz kılarken birinin kendisini gördüğünü, izlediğini görünce namazını güzelleştirirse bu nedir? Şirktir Ya Yani namaz kılarken adamda bir şey yok. O bakıyor diye güzelleştirdiğinde ne yaptı niyet? Bozuldu. Veyahut namazdan sonra, veyahut o amel her neyse, ben şunu yaptım, bunu yaptım veyahut da hatırlayacak olursanız, Cehenneme girecek ilk üç kişiden bahseden Bukhara Müslüm hadisinde kimdi bunlar? Hayırsever zengin, Allah yoluna şehit olmuş birisi ve alem. Bunlar ne için yapmışlar? Hepsi Allah'ın huzuruna senin için diyor. Ama sizler desinler diye yaptınız ve dediler de deyip ne yapıyor? Cehenneme girmelerine sebep oluyor. İşte buradaki de anlatılması, anlatılan yakalanması gereken amellerinizi gösterişte ne yapmayın? Kullanmayın. Ama öyle bir rivayet ki bu kardeşler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas'tan gelen nakilde karanlık bir gecede simsiyah bir karıncanın, simsiyah bir kayanın üzerinde yürüyen ayak sesine benzerdir. Yani riyanın o kadar tehlikeli ve hatta hadisin en başından ele alacak olursak bu Hureyre diyor ki biz Deccal'dan konuşuyorduk. Üzerimize Ali Vesselam ve selam geldi. Size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi dedi diyor. Bakın Nuh Aleyhisselam bile kavmini neyle korkutmuş? Deccal'la. Bundan daha büyük bir bela olur mu? İşte bu riyadır diyor. Allah bizi riyanın her türünden korusun kardeşler. Allah bizlere sağlam kardeşlikler nasip etsin. Bu riya belası her Müslümanın hakikaten içine düştüğü meselelerden bilerek veya bilmeyerek şirk koşmaktan Allah bizleri beri buyursun kardeşler. Çok tehlikeli. Onun için yaptığınız amelleri birinin tartifi için yapmayın, heder etmeyin. Allah'ın mükafatının yanında beni falan taltif etmiş filan şöyle. Yani ne yazar ya? Yani, Bugün seni öven yarın ne yapar? Yerer kardeşler bu böyledir. Kimseyi razı edemezsiniz. Ama Allah azze ve celle sizden razı mu bitmiştir. Siz Allah'ı razı ederseniz insanlar zaten sizden hoşlanmaz. Onları razı etme hiç çalışmayın. Allah riyanın her türünden hepimizi korusun. Devam eden rivayette İbn Abbas ve Ebu Hureyre'den geliyor. İman artar ve eksilir. Devam eden rivayet Ebu Derda'dan yine iman artar ve eksilir. Devam eden yine rivayette Ebu Hureyre'den geliyor. Allah hepsinden razı olsun. İman artar ve eksilir. Yine devam eden rivayette Umeyr bin Habib'den geliyor. İman artar ve eksilir. Kendisine onun artması ve eksilmesi nedir diye sorulunca imanın artması Rabbimizi anmanız ve ondan sakınmanızdır. Eksilmesi ise Rabbimizden gafil olmanız, unutmamız, ihmal etmemizdir. Karşılığını vermiştir. Allah kendisinden razı olsun. Evet bu Beş hadiste birbirinin muhtevası ve sonuncu bütün hadisleri ne yaptı? Şerf etti. İman ne yaparmış? Şimdi bu artma ve eksilmeyi kazandığınız parayla harcadığınız parayla ölçmeye çalışmayın. Şimdi görünen maddi şeyler olduğu gibi bir de manevi neler vardır? Değerler vardır sevgiyi. Korku, isteme, sığınma, anlatabildim İman da manevi değerlerdendir. İnsana asıl değer veren, güç veren nedir? İmandır. Bir adama Allah'tan kork dediğinde duruyorsa bu kimdir? İman ehlidir. Ama bir insanı Allah korkusu durdurmuyorsa, Allah'tan kork deyince hiç tınlamıyorsa, e, utanmadıktan sonra dilediğini yap dersiniz. İman öyle bir şeydir ki Allah'tan sakınmayı gündeme getirir kardeşlerim. Ondan korkmayı, onu sevmeyi, nerede olursa olsun insanın ondan istemeyi, ondan başkasına tevekkül etmemeyi, başına bir şey geldiğinde o gelene razı olmayı getirir. Yani iman basit bir şey değildir ve imtihana mebnidir. Her iman ehli muhakkak imtihandan geçirilir. Allah Azze ve Celle kitabında kimini açlıkla, kimini yoklukla, kimini çocuklan, kimini çocuksuzlukla, kimini mallan, kimini hastalıkla, yani her şeyle ne yapacağım diyor? İmtihan edeceğim diyor. İmtihanı kazandığınızda imanınız artar. Daha büyük amele, daha büyük amele ne yapar sizi? Hırsızlıklar. Ama imtihanı kaybettikçe bu sefer gevşeme, gevşeme, gevşeme, sırt dönme ve Allah Azze ve Celle'den ümitsizliğe düşme ve artık savaş olsa tabanları yağlama, Müslümanların başına bir şey gelse onlara fit sokma, infak sadaka olduğunda ben bunları verirsem aç kalırım deme, canının malını istendiğinde geri durma yani her şey artık o insandan ne yapabilirsiniz? bekleyebiliriz. Ama iman arttıkça ne artar? Ondaki her güzellik diline vuracak, gözüne vuracak, yaşantısına vuracak, akraba ilişkisine vuracak, yani sosyal yaşantısına vuracak. O iman insanı ne yapacak? Gittiği her yerde ışıtacak. Hatırlıyor musunuz Bukhari'de iki sahabe? Allah kendilerinden razı olsun. Aleyhissalatü Vesselam'ın sohbetine katılıyorlar. Ve o kadar o gün soru soran gelen heyetler var ki geceye kalıyorlar karanlık. Dolunay da yok o gün karanlık bir gece. Kapının önüne çıkıyor simsiyah. Ve sahabelerin evleri de Medine'nin en sonundaki evler. Yani sonadan geldikleri için. Ne oluyor önlerine? Bir ışık çıkıyor ve onu takip ediyorlar. Nereye kadar? En son ikisinin yolu ayrılıyor. Işık ne oluyor? İkiye ayrılıyor. Ve ikisini de evin önüne kadar getiriyor sonra ışık veriyor. İman böyledir kardeşlerim. Önünüzü ışıtır. Karanlığınızı ne yapar? Aydınlatır. Korkularınızı emin kılar. İman böyledir. Ama imanı kazanamazsanız açlık korkusu. Yokluk korkusu, kınanmak korkusu, insanların üzerinde ezik mi diyorlar? Eziklik korkusu, küçük düşme korkusu. Ya Allah kınamasın, size ne yapar? Yeter, insanların ya. hepsi bir araya gelse, sizi kınasa ne olacak ya? Yani? Ne olacak yani? Peygamberlerle alay etmediler mi? Onların izinden giden havallerle alay etmediler mi? Sahabelerle etmediler mi? Onların yolundan giden tabi'in, tebe'yi tabinin etmediler mi? Kim kazandı? Her zaman iman ehli kazanır. Öyleyse sabırlı olun, imanınızda sebat gösterin kardeşlerim. İmanın artması, eksilmesi, burada Allah kendisinden razı olsun. Onun artması, eksilmesi ne diyor? Rabbınızı anmanız, ondan sakınmanız. Emrettiğini yerine getirmeniz, ne yettiğinden de uzak durmanız. İşte arttığının, eksildiğinin göstergesi budur. Ha imanın nerede diye merak ediyorsan, o zaman bir münker gördüğünde, Allah'a isyan edilen bir şey gördüğünde, senin de ona mani olmaya gücünün yettiğinde takındığın tavra bak, imanın nasıl olduğunu kendini ölçersin. Hani birileri eline imam metre alıyor ya, sen gavursun, sen Müslümansın değil mi? Birilerine gerek yok. Sen kendi kendini ne yaparsın? Tartarsın. Tartarsın değil mi? Evet, tartalım. Evet, devam eden rivayette, Alkame öğrencilerine derdi ki, gelin, hadi imanınızı artıralım derdi. Evet. Allah hepinize hayır versin. Buraya geldiğinizde imanınız artıyor mu, eksiliyor mu? İslam var mı? Çekimsel olan var mı? Demek ki bu hadisten biz ne yapıyoruz? Amel ediyoruz. Elhamdülillah. Peki buradan çıktığında hala imanınız artıyor mu? Buradan bırakıp gidiyorsunuz. Alıp devam edip gittiğiniz yerinde imanını ne yapıyorsunuz? Allah razı olsun. Yapıyorsanız çok güzel bir şey. Yapmıyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Devam eden rivayette, kulun güvenirliliği eksik olunca muhakkak ki imanı da eksik olur diyor. Evet, anladınız mı bunu? Müslümanın tarifini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaparken ne diyor? Elinden ve dilinden emin olandır. Demek ki Müslümanın güvenilirliği gitmişse neye gitmiş? İmanında eksiklik. İmansız demiyoruz direnç. İmanı gitmiş değil. imanı kemalatını ne yapmış? Kaybetmiş. Sellerelerde geziyor. İmanı gitmiş dedi mi? Cıbrın dediği gibi tekfir etmek gibi olmasın bacanak da diyor. <gülüyor> i̇manı kemalatını ne yapmış? Kaybetmiş. Ama basit bir duygu değil. Basit bir amel değil. Müslüman korkak olabilir. Müslüman cimri olabilir. Yalan? Asla söyleyemez. İşte Müslüman da güvenilirliğini yitiremez kardeşler. <gülüyor> Müslüman, Müslümana güveni yitirmişse çok ciddi bir problem vardır. Bunun, bunun giderilmesi gerekir. Güven duygusu e, hafife ne yapılmamalı? Alınmamalı. Çünkü bu gittiyse neye kaymaya başlamış? Ha? Münafıklığa kaymış. Nifak ne yapmış? Ağırlaşmış. Onun için müşkulun güvenliğine yitirildi mi, imanı ne yapıyor? Eksilir diyor. Allah bizleri böyle amellerden uzak kılsın. Öyleyse ne olursa olsun, ne olursa olsun güveni bozacak ne bir söz, ne bir davranış ne bir harekete ne yapmayalım Girmeyelim kardeşler. Bu girdi mi iş ne yapar? Bozulur. Müslümanın Müslümana güveni gitti mi birlikte bozulur, dirlikte bozulur. Her türlü huzurda ne yapar? Gider. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşler. Evet, devam eden rivayette Ömer bin Abdulaziz bana şöyle yazdı diyor Adi bin Adi'yim. Muhakkak ki imanın sınırları vardır, kanunları vardır, farzları vardır. Kim bunları tamamlarsa imanı kamil olur. Bunları yerine getirmeyenin imanı ise kamil olmaz diyor. Allah kendisinden razı olsun. Bu da geniş bir rivayetin, darimide gelen bir, uzun bir rivayetin içinden alınan bir pasaj. Muhakkak ki diyor Allah'ın, Kanunları vardır, helalları vardır, haramları vardır, sınırları vardır. Her kim diyor bu sınırlara uyarsa, o davetçiyi tasdik ederse, o İslam'ın emir ve nehirlerini yerine getirirse ne olur? İmanı kamil olur, mümin olur. Her kim de sınır tanımaz, sınırları tecavüz ederse, yani dere yatağını taşar, bir kere taşarsa ne yapar? Tuğyan eder. Defalarca aşarsa ne olur? tahut olur. Haddi aşmış olur. Azgın olur. Ve imanı kemal attıktan ne yapar? Gider. Allah hepimize hayır versin. Allah'ın hudutlarını öğrenmeyi ve o hudutların içinde hareket etmeyi hepimize nasip etsin. Evet kardeşlerim. Bunlar basit şeyler değil. Yine Allah'ın kuhanunları, sınırları, farzları vardır derken Bukhari'de bir rivayet var. Hatırlıyor musunuz? Tabi hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Kulum diyor bana farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle diyor. Öyle olur ki diyor kulum ne derse ben onu kabul ederim diyor. Yani gören gözüm, işiten kulağım, yürüyen ayağım mesabesinde. Bakın bu rivayeti anladınız mı şimdi? Kul Allah'ın sınırlarını korursa, farzlarını yerine getirirse artık nasıl düşünüyor? Allah ona bir feraset veriyor. Neye bakarsa Allah'ın gözüyle bakıyor. Yani Allah'ın indirdiği vahiyle bakıyor. Nefsiyle değil, hisleriyle değil. Öyle takım tutar gibi, bilmem ne yapar gibi ortalıkta olan her şeyin peşine düşerek Gidenler gibi nedir? Değil. Allah'ın nuruyla bakıyor. Bakın Nur suresinde bir ayet var. Eşlerini zina isnadında bulunup da dört şahit getirmeyenlere ne yapılır? Seksen sopa vurulur ve şahitlikleri de ne yapmaz? Kabul olmaz. Sahabe ne diyor? Şimdi diyor ben onları diyor, zina ederken göreceğim. Gideceğim. Dört şahit getireceğim öyle mi diyor. Evet diyor. Kılıcını çıkarıyor. Etrafında şöyle bir dönüyor. Ben diyor onlar şöyle keser giderim diyor. Öldürürüm diyor. Ve çekiyor gidiyor. Sahabe ne diyor? Allah hepsinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü sen Saad'ın sözüne bakma. O çok kıskanç birisi. Bu yüzden nefsi hissi konuştu. Biz onun korkusuna boşadığı hanımı ne yapamıyoruz? Alamıyoruz, bizi öldürür diye diyor. Allah Resulü ve Vesselam zaten bu sözü bekliyor. Allah ondan da kıskançtır. İndirdiği emir ve nehilerin tutulmasını ister diyor. Anladınız mı kardeşlerim? Hudutların korunmasını bekler. İşte İslam dini, histiğini değil. Aklına estiğini, yaptığıni değil. Çık sokağa bağır dini değil. Birlerinin peşinden veyahut açtığı yoldan gittiğini değil. Allah'ı uman, ahireti zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek kim? Allah'ımız. Aleyhissalatü vesselam. İmanda sahabelerdir. Allah onlardan razı olsun. Bize düşen, onların öğrendiği, hayatına geçirdiği gibi ne yapma? Geçirme, yaşama. Allah onlardan razı olsun. İşte o zaman iman kamil olur. İman ne yapar? Güzelleşir. Kemalata erer. Ve Ömer radıyallahu an kendini ne olarak görüyordu ölene kadar? He? Münafık olarak değil mi? Gelip de soruyordu değil mi? Ben münafık mıyım diye. Ne kadar önemli mesele değil mi? Birine sormanıza gerek yok. Nefsimize sen münafık mısın? Şu hal, hareket, gidişat, konuşma, ameller münafığın alameti değil mi diye hiç kendi nefsinize şöyle bir demeye kalktınız mı? Ha? Hiç yokladınız mı kendinizi? Yoksa hep kendinizi mümin olarak mı gördünüz? İnanın münafık gibi görseniz, münafık olmaktan korksanız neyi yakalarsınız? Müminliği yakalarsınız. Allah hepimizi Hayırda kızsın, her türlü nifaktan, fısktan uzak kızsın kardeşler. Devam eden rivayette, iman söz ve ameldir, artar ve eksiler diyor. Evet. Yine devam eden rivayette, Hazreti İbrahim, Bakara suresinden bir ayetin içine alıyor. İnandım ya Rabbi fakat, kalbim mutmain olsun diye soruyorum ayet-i kerimesinde kalbin mutmain olması için derken, imanımı daha da artırmak için demeyi kastetmiştir. Diye sahabe burada ne yapmış? Ekleme yapmıştır. Ayet-i kerimeyi hatırladınız mı? İbrahim Aleyhisselam ne soruyor? Kime soruyor? Demek ki Allah'a bile bazı sorular Azze ve Celle'ye sorulabiliyormuş. Birini bir yere vekil koysanız, ortak kılsanız, işçi alsanız, ona istediğiniz soruyu sorarsınız o da sana ne veya bana niye bu soruyu soruyorsun ne yapamaz diyemez ne için kalbimde hastalık olmasın diye diyor. İbrahim aleyhisselam Rabbına dönüp böyle bir soru sorabiliyorsa bu soru ve cevap şekli yaşamış yaşantımıza sosyal yaşantımıza ne yapar yayılması gerekir sen bana güvenmiyor musun sen bana şu mu yok öyle bir şey Burada soru var mı? Var. Cevap veriliyor mu? Veriliyor. Bit. Allah hepimize hayır versin. Bu da önemli meselelerden bir tanesidir. Çünkü bazı meseleler vardır ki evlilik içinde olsun, ortaklık içinde olsun, yol arkadaşında olsun, insan bazı şeyleri sormaz. Şeytan ne yapar? Gıdıklaya, gıdıklaya, gıdıklaya, öksürte, öksürte. Seslendi mi iş bitti zaten. Ama hiç buna meyil etmeden direkt o andakini içindeykini sorduğunda aldığın cevap sana ne yapacaktır? Yön verecektir ve mesele tamamen ne yapacaktır? Kapanacaktır. Allah hepimizi hayırda amel etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Evet. Yine devam eden rivayette Abdurrahman bin Sabit der ki Vallahi yeryüzü halkının imanının Hazreti Ebu imanına denk geleceğini düşünüyorum. Mekke halkının imanının da atanın imanına denk geleceğini düşünüyorum demiştir. Daha önce de hatırlayacak olursanız bu rivayetler gelmişti. Allah onlardan razı olsun. Biliyorsunuz ebrar iyilikte önde gidenler öncüler vardır. İnsanların içinde peygamberlerden sonra. O insanlar hakikaten lokomotif olmuştur. Birinin bir amel istediğini gören öbürü ne yapıyor? Hemen dürtüyor. Mesela bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına e, infak etmesi için bir konuşma yapıyor. Neden? Yemen'den bir heyet geliyor. Açlar, fakirler, Kimse kıtlık zamanı onlara ne yapmıyor? Bir şeyler vermiyor. Ali vesselam çıkıyor. İnsanları hayra teşvik edici bir konuşma yapıyor. Kimseden tık yok. İbn Mes'ud bakıyor. Allah Resulü Ali Selatü vesselam'ın yüzü asılmış. Asasıyla yere eğri büyülü bir şeyler çiziyor. Hemen evine gidiyor. Sürükleye, sürükleye meşin içi para dolu bir torbayı getiriyor. Allah'ın ve sunun diyor önüne koyuyor. Onu gören diğer sahabeler ne yapıyor? Evlerinde ne varsa hepsi getiriyor. Ali sallallahu aleyhi ve önüne koyuyor. Enes diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam hepsini bir ortada topladı. Oradaki herkese eşit olarak dağıttı ve olduğu gibi orası hala duruyordu gözümün önündedir. Devam ediyor. Ali sallallahu aleyhi ve kim İslam'da güzel iyi bir çığır açarsa, her kim de ona uyarsa hepsinin işlediği sevap ilk işleyene hiçbirinin sevabından bir şey de ne yapmaz? Eksik olmaz diyor. Her kim de şu bizim işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa, yani bir bidat ihtas ederse veyahut bir amel işlerse bütün isteyenlerin günahı onun boynuna, ve hiçbirinin günahından da bir eksilme ne yapmaz? Olmaz diyor. Öyleyse İslam'da öncü olmak her zaman nedir? Hayırlıdır. Bakın Ebu Bekir'in imanıyla Allah kendisinden razı olsun. İmanınızı bir tutabiliyor musunuz? Var mı tutan? Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin peki neden tutamıyorsunuz? Niye onların amellerini amel edemiyorsunuz? He? Bir denemek lazım değil mi? Yaptığı amelin bir tanesini yapmak gerekmez mi? He? Bu derslerin amacı bu kardeşler. İman dersleri bunlar. İmanda örnek insanlarımız var. Bunların yaptığı amelleri bir araştırın bakayım. Bir özümseyin. Hiç hayatınıza geçirmeseniz bile ruhunuzdan bir hayal edip Yapmaya çalışın, hayali gerçeğe dökmeye çalışın. Bakın o zaman imanın lezzetini nasıl alacaksınız? Bir yemek yiyorsun değil mi Tolga'cığım? Nasıl rahat diyorsun? Üstüne bir de künefe yiyince nasıl gevşiyorsun? Bir de üzerine güzel bir çay olursa, işte her şeyin lezzeti olduğu gibi imanın da lezzeti var. Allah o lezzeti almayı hepimize nasip etsin. Hepimize nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve şüphelen ilahe illa ente estağfuraka <Sessizlik> ve etubileh. Velhamdülahi Rabbil Alem.